Bir sunan Merhaba, iyi haftalar. Açık radyoda Harici'den Sanat programındasınız. Bugün size İspanya'nın başkenti Madrid'den sergi, müze, fuar izlenimlerimi paylaşıyorum. Arko Madrid vesilesiyle üçüncü kez Madrid'e gitme imkanım oldu. Onların konuşma programlarının davetlisi olarak bu yıl forum adını verdikleri fuarın her günü ön izleme günlerine itmen her gün devam eden Konuşma, panel, gösterim gibi kamuya yönelik eğitim amaçlı tartışmaları geliştirme amaçlı programlardaki panellerin birinin katılımcısıydım ben de. The Mediterranean Around Sea adlı fuarda küratörlü özel bir bölüm söz konusuydu. 42. edisyonu düzenlenen İspanya'nın en büyük ölçekli fuarının, ee, bir parantez açıp belki fuarla ilgili biraz daha fazla bilgi vermem burada gerekir. Zira e, İspanya'nın en büyük fuarı Arco Madrid. Ifema tarafından organize ediliyor. IFEMA Madrid tarafından organize ediliyor. Aynı zamanda yılın farklı bir döneminde hemen komşu ülke olan Portekiz'in Lizbon kentinde de bir edisyonu yapılıyor. Dolayısıyla karıştırmamak gerekir. Ben en başından beri yani 42 yıldır düzenlenmekte olan Madrid edisyonundan bahsediyorum Arcon'un. Ee, en önemli özelliği çok yoğun katılım alması. Bu yıl 95.000 kişi tarafından takip edilmiş, ziyaret edilmiş durumda. Şubat ayının sonunda düzenlenir her zaman. Bu yılda 26 Şubat 2023'te son günüyle kapanmış oldu. O hafta boyunca devam etti. Ve İspanya'nın e, kralı ve kraliçesi açılışa nezaret ettiler. Hep kraliyet ailesi geliyor. 23 Şubat'taki açılışa katıldılar. E, dolayısıyla... Pandemi öncesi rakamlara tekrar kavuştuklarını hem uluslararası katılımcıların 38 bin dünya çapında yani İspanya dışından katılımcı gelmiş durumda. Dolayısıyla dünyanın en önemli profesyonel sanat fuarlarından biri olarak da kabul ediliyor. E, 36 farklı ülkeden ki... Arco Madrid'in en önemli özelliklerinden biri i̇bero Amerikan olarak adlandırdıkları yani Iber Yarımadası'nın yanı sıra özellikle Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan çok sayıda galeri, sanatçı, profesyonel katılımcı ağırlamaları. Dolayısıyla bu coğrafyaların sanatını keşfetmek için e, güzel bir imkan sunuyor. İkincisi küratöryel seçkilerinin yani sanatsal içeriğinde güçlü. Olmasıyla ön planda bir e, fuar olması sadece satışıyla değil. E, bu yıl 450'nin üzerinde uluslararası koleksiyoncuya ve 40 farklı ülkeden 200 davetli, içlerinde benim de olduğum 200 sanat profesyoneline ev sahipliği yapmış durumdalar. Forum bölgelerinde ve 211 farklı galeri farklı farklı bölümlerinde sanatçılarını, eserleri temsil etmiş. Durumda. Yine önde gelen özelliklerinden biri Arco Madrid'in e, satın almaların özellikle kurumların bu fuardan eser satın almak için komiteler oluşturması, vakıfların özel fonları oluşturup fuardan koleksiyonlara yapıt katması bu yılda birazdan zaten kendi programlarından da bahsedeceğim ama İspanya'nın ve dünyanın önde gelen müzelerinden Museo Raina Sofia, Madrid Belediyesi, Fundación Aldo Rubino, Buenos Aires'teki yani Arjantin'deki Güncel Sanat Müzesi MAKBA, yine önde gelen özel müzelerden ki birazdan programından onların fuar sırasında neler yaptıklarını önüne bahsedeceğim. TBA 21 ya da TCM Borne Güncel Sanat Müzesi. Yine önemli vakıflardan Marie Cristina Masau Peterson Vakfı, Helga de Alvear Vakfı, Maria Jose ve ki önde gelen İspanyol filantroflardan yani sanat hamillerinden, filantropistlerinden biridir. Onun vakfı çeşitli sanatçıların eserlerini fonlarla satın alarak kurum, sanat kurumu ve şirket koleksiyonlarına dahil etmiş oldular. Aynı zamanda fuarda çeşitli ödüller de veriliyor bu açıdan da önemli. En iyi stand ödülü. Genç sanatçı ödülü özellikle opening bölümü var. Alyans'ın desteklediği burası genç sanatçılara yeni galerilere yönelik. Mesela burada Roman Galeri Zina bir ödül almış durumda. Yükselen genç sanatçılara yönelik ödülleri var. Bu tarz ödülleriyle ya da satın alma ödülü gibi önemli ödül programlarıyla hakikaten ön planda. Bu yılın en çok fuarda ses getiren... E, unsuru e, fuarın ön izleme günlerinin dışında özellikle cuma, cumartesi, pazar yani hafta sonuna denk gelen halka açık olduğu, biletli ziyaretçiye açık olduğu dönemde çok Büyük rağbet görmesiydi. Ben de oradaydım. Katıldığım panel cumartesi günü gerçekleşiyordu. E, uluslararası sanat profesyonellerinin büyük ölçüde yavaş yavaş ülkelerine dönmekte oldu. Genelde cumartesi, pazar dönerler e, döndü. Ama ziyaretçilerin, Madrid'li ziyaretçilerin ya da kalan uluslararası ziyaretçilerin çok yoğun akında e, bulundukları bir fuar olduğunu biliyordum. Ama bu kadar yoğun, neredeyse yüzü yürünemeyecek kadar fuarın yoğun olduğu kalabalıkların fuara yığıldığı bir şeye denk gelmemiştim açıkçası benim için de aşırı şaşırtıcı oldu uluslararası sanat yayınlarına haber kanallarına da çıktı Art News, Art Forum gibi Mesela Art News hemen haber yaptı bu durumu daha fuarın ilk günlerinde Picasso'nun bir heykeli sergileniyordu Picasso'nun heykeli derken Picasso Sonun Picasso'yu tarif eden bir heykel diyelim. Çok büyük ses getirdi. Herkes onunla selfie ya da fotoğraf çektirmek için önünde kuyruk oldu. Picasso'nun kendi boyunundan daha uzun, neredeyse bir buçuk katına yakın. Picasso'nun kendi bedeninden ve Picasso'nun adeta e, öldükten sonra cenaze töreninde yani bir Taşı Taşının da olduğu üstünde Picasso 1881-1973 yazan burada Picasso yatıyor e, gibi bir mezar taşının da olduğu onun o meşhur denizci e, sueterini de giydiği çizgili. Beyaz üzerine lacivert çizgili, beyaz keten pantolonunu da giydiği bir kıyafetiyle sanki böyle musalla taşının üstünde yatıyormuş gibi kendi bedeninden bayağı hiperrealist sayılabilecek bir heykel e, söz konusuydu. Adı da Picasso Died Here, Aqui, aqui murió Picasso, Picasso burada öldü, 2017 yapımı İspanyol sanatçı Eugenio Merino tarafından yapılmış bir iş ve o Breton e, sweatshirt olarak tarif edebileceğim ve Espar de ayağında olduğu heykelle kalabalıklar, resmen güruhlar halinde fotoğraflar çektirildi. Herhalde bu çok e, damgasını vurdu diyebiliriz. Üç edisyonlu bir işmiş bu ve bir edisyon 45 bin euroya satılıyormuş Bunu da buradan vedelim kimler aldı o kadarını çok takip etmedim doğrusu ama burada bir eleştiri de söz konusu olduğunu ee, Dean McKennell'ın 1976 e, yılında çıkaran The Tourist adlı kitabından da esinlendiğini, kitle turizmine, sanat Fuarların da kitle turizmine dönüşünü eleştirdiğini söylüyor sanatçı. Ama herhalde Arko Fuarını en çok Instagram'a, sosyal medya kanallarına taşıyan işlerden biri bu oldu diyebiliriz. Fuarın önde gelen bölümlerinden birinden bahsettim. Zaten onunla ilgili forum bölümüne ben katılmıştım. Daha fazla fuarı değerlendirme kısmını uzatmayayım ama Yunan küratör Marina Fokidis'in hem ortaya konan oldukça nitelikli yayınının editörlüğünü üstlendiği hem kavramsal çerçevesini oluşturduğu bir bölüm vardı. Arco Madrid bu yıl araştırma ve analiz analını, kanalını alanını Akdeniz Havzası'na odakladı. The Mediterranean Around Sea başlığı verilen özel küratörlü bir bölüm ortaya kondu. Burada... Marina Fokitis'in Bushra Halili, Hila, Pelek, Pedro Romero gibi sanatçı ve sanat uzmanı diğer isimlerin de danışmanlığını alarak küratörlüğünü de Andrey Yak'ın e, yaptığı özellikle sergi tasarımıyla yani serginin mimari tasarımıyla e, ön plana da çıkan Office for Political Innovation ofisinin ortaya koyduğu dolayısıyla içinde böyle oturabileceğiniz adeta havuzlar, Amfiteatr havalı daha böyle forum agora havası veren yerler de vardı ve Akdeniz Havzası'ndan galeriler ve sanatçılar seçilmişti hemen isimlerini saymak istiyorum galeristin temsiliyetiyle Semiha Soyun işleri vardı çok da dikkat çekti. Özellikle Latin Amerikalı küratörler, İspanyol küratörlerin çok ilgi gösterdiğini biliyorum. Ee, Türkiye'nin de aşina olduğu bir isim K.O.V. Galeri Berlin'den temsiliyet ile Anna Bogucayan bu sergideydi. Hala kitabı bir kataloğu da basıldığı için buna erişilip bakılabilir. Türkiye'den Nilbar Güreş, Viyana'daki galerisi Martin Canda ile birlikte buradaydı. Sanya Ivekovic gibi Slovenya'dan bir isim, İman İssa, Türkiye'de de uzunca bir süre çalışmış bir galeri olan Rodeo, Yunanistan'da ve Londra'da alanları var. Yine Türkiye'den pek çok ismin aşina olduğu Kalfayan Galerisi tarafından temsil edilen değerli sanatçı Silvina Der Möge Çiçiyan işleri vardı. Pek çok kıymetli sanatçı bu grup sergisinde yer alıyordu. Bunun da forum, her gün forum programında bir bölümü vardı. Katalogda güzel yazılar da var. When Waves Meet Dalgalar Buluştuğu Zaman adlı Marina Fokilis'in yazısını özellikle bu katalogda tavsiye edebiliriz. Ethel Adnan'dan bir bölüm var. Örneğin Buşra Halil'in kaleme aldığı bir bölüm var. Dolayısıyla çok Değerli aynı zamanda metinlere de ev sahipliği yaptığını belirtelim. Peki Arko Madrid ben bu programı yaparken bitmiş durumda 42. edisyonuyla önümüzdeki yine Şubat'ın ikinci yarısında Şubat sonu Mart başı gibi hayata geçecektir elbette. Ama puarın etrafında Madrid'de başka neler oluyor derseniz tabii ki Madrid'in... Aynı zamanda bir festival havasına büründüğü performanslar, gösterimler, konserler, partiler, tartışmalar, açılışlarla çok e, ön planda olduğu bir e, dönemdi. Bunlardan size haberler getirmek istiyorum. E, çünkü bunları takip etmek hala mümkün. İlk olarak Santra Santra ile başlayacağım. Santra Santra çok e, merkezi bir yerde bulunan son derece büyük bir saraya da yayılmış olan belediyeye ait, Madrid Belediyesi'ne ait oldukça liberal yaklaşımlı bir kültür sanat, Kurumu, özellikle kent odaklı e, çalışmalar yapması bakımından da çok değerli olduğunu söylemek mümkün. Burada e, cuma akşamı bir açılış vardı. Yeni sergiler söz konusu hemen bunları gündeme getirmek istiyorum. Özellikle de şunu çok e, vurgulamak isterim. Yani güncel sanatı takip etmek isteyenler 28 Mayıs 2023'e kadar devam edecek. Benim de açılışına katılma fırsatı buldum. Yani henüz yakın zamanda Açılan "An Introduction to Madrid Spaces of Contemporary Creation" yani Madrid Kenti'nin güncel sanat alanında güncel yaratıcılık alandaki bağımsız mekanlarını Karayan onların farklı farklı kendi standlarını organize ettikleri, süreçte kendi tartışmalarını, panellerini, performanslarını, partilerini de organize edecekleri bir bölüm var. 30'un üstünde farklı bağımsız sanat mekanı, sanat inisiyatifi diyelim, bağımsız sanat inisiyatifini burada tanımak, onlar hakkında bilgi almak, belki onlar oradaysa tanışmak mümkün her şeyden önce. Bunu mutlaka görmek gerekir diyelim kaçırılmaması gereken programlardan biri özellikle. Ben oradayken aynı zamanda bu sergi devam etmiyor diyebiliyorum. O yüzden çok şey yapmayacağım, takip... Etmek için çok uzatmayacağım ama çok değerli bir sergi daha vardı. Bu sergilerden biri Madrid kentinin çeşitliliği üzerine haritalar, fotoğraflar ve seslerle bir oluşum yapıyordu kenti analiz eden. Ve ikinci çok ilginç sergi ise 5 Mart'ta maalesef kapanmış durumda. 1970'lerin Katalonya bölgesinde yani Barcelona ve etrafındaki bölgesinde yeraltı ve karşı kültür üzerine bir sergiydi hakikaten çok nitelikliydi belki bunların en azından bu kuruma gidildiği zaman kataloglarına bakmak edinmek mümkün özellikle bu karşı kültür ve yeraltı kültürü 1970'lerde Katalonya bölgesindeki serginin kitabını özellikle tavsiye etmek mümkün Santro adlı ve de terasından en üst tarafa çıktığınız zaman terasından bütün Madrid ayaklarınızın altında bir gözetleme e, alanı da var. Terastan bakmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda burada konserler, yayınlar, kamu programları, tartışmalar, gösterimler de oluyor. Dolayısıyla gözden kaçırılmaması gereken bir yer. E, Madrid'in altın üçgeni var. Altın üçgen olarak tarif ediyorlar. Müzeler bölgesi. Bu altın üçgeni oluşturan da 3 ana müze olduğundan bahsedebiliriz. İlki Prado Müzesi. İkincisi Rhinosofia, üçüncüsü de Tizien Borne Misa e, Müzesi ve etrafta burada mesela Kaya Forum gibi e, ya da başka küçük ölçekli e, başka kültür sanat merkezleri de söz konusu. Dolayısıyla bunları gözden kaçırmamak lazım. Bugünkü program yeterli olmazsa önümüzdeki haftalardaki programlarda biraz daha Madrid'den size bilgiler getirmeye çalışacağım. Yani Prada Müzesi olmazsa Olmaz bir e, müze elbette. Bur burada bir e, Zobel e, sergisi de var. Bunu gözden kaçırmamak e, lazım. Ama sırf koleksiyonlarını görmek için bile, süreli sergilerin hiç şey yapmadan, e, koleksiyonları görmek için bile, örneğin Velázquezleri görmek için bile, Goyaları Goya'nın yapıtlarını görmek için dahi çünkü sayısız çok sayıda Goya ve çok sayıda Velázquez özellikle yapıtıyla ön plana çıkan bir müze. Müzedel Prado e, sırf bunları görmek için dahi buraya gidip birkaç saat geçirmek ye değer. Bu mümkün bunu söyleyelim. Dolayısıyla bakmak e, önemli olur. Evet. Tizian Bornemisza Müzesi ki burada Francesca e, eskiden Francesca von Habsburg olarak adlandırdığım is ismini kullanan Viyana ile Madrid arasında yaşayan ama şimdi neredeyse bütün çalışmalarını e, Madrid'e odaklamış olan Tizian Bornemisza Müzesi'nin hamisi olan Francesca'nın e, yönetimi de bir de TBA21 yani Tizian Bornemisza'nın 21. yüzyıla taşındığı Araştırma odaklı projeler yapan, bir akademi niteliği güden, Venedik'te de örneğin bir mekanı ve projeleri olan, İspanya'nın güneyinde de farklı projeler yürüten, ekoloji odaklı e, çalışmalarıyla ve bilim, teknoloji, sanat üçgenlik çalışmayla ön planda olan e, bir e, kuruluşu da ağırlayan Tisian Bornemisza Ulusal Müzesi söz konusu ailesini kurdu. Burada daha önce Londra'da Ekim ayında Freeze döneminde gittiğimde görme fırsatı bulduğum Portrait the Portrait Gallery ile Londra'daki Portrait Gallery ile işbirliğiyle yapılmış ve orada sergilendikten sonra turnesine diyelim. Burada devam eden Lucian Freud sergisi var. Yeni perspektifler bir retrospektif niteliğinde. Lucian Freud seviyorsanız bu sergiyi Kaçırmayın demek lazım. 18 Haziran'a kadar devam ediyor. Ben Londra'da görmüş olduğum için bu sergiyi tekrar burada görmedim ama eminim iyi bir sergilemedir. Ee, özellikle benim dikkatimi çeken sergi ise bu TBA 21 olarak adlandırdığım güncel sanat hatta 21. yüzyılın e, sanatına, bilimine, ekolojisine bakmaya çalışan oluşumun üstlendiği ilk sergilemesi de geçtiğimiz yıl Venedik Bienali vesilesiyle yapılmış olan Amerika kökenli Sanatçı e, Wu Chang'en of Wales adlı e, sergilemesi, bu aynı zamanda bir uzun metraj film. Şubat ayında bunun da gösterimleri yapıldı ve daha önce dediğim gibi Venedik Bienalinde de gösterildi. Ama 1982 doğumlu Wu Chang, doğru telaffuz ediyorsam adını, e, Moby ke bir tür Moby Dick'in bir tür Film adaptasyonu olarak içinde queer teorinin olduğu, ekolojik teorilerin olduğu, feminist yaklaşımların olduğu uzun metraj aynı zamanda orkestrasyonla, müzikle, canlı müzikle e, pek çok da e, saykadelik, e, okyanus ortamı yaratarak o tarz seslere, görüntülere, imajlara da yer veren arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikten de yararlanan bir çalışmasıyla, bir yerleştirmesiyle oradaydı. Minderlere yayılarak, uzanarak sayılabileceğiniz, immersive dediğimiz sizi sarıp sarmalayan bu 19. yüzyıl deniz hikayesinin romanının diyelim bugüne taşıyan, aynı zamanda bir kapitalizm eleştirisi niteliğinde de olan ekolojik yaklaşımlarıyla da ön planda olan bir çalışma içerisindeydi. 11 Haziran 2023'e kadar bu yerleştirmeyi görmek mümkün, bunu kaçırmamak lazım hakikaten. Özellikle bunu uygulamak isterim. Ukrayna biliyorsunuz savaş nedeniyle özellikle desteklenmeye çalışan bir kültür sanata sahip. Onun 1900 ile 1930'lar arasında modernizmi üzerine bir esergi seçkisi var. Yine aynı müzede bunu da kaçırmamak lazım. Bir de Refik Anadolu'nun... Ee, özel bir yerleştirmesi var Müzenin hemen bahçesindeki alanda oradaki çiçekleri inceleyerek yapılmış sayısız e, Çiçeği Bulgari'nin desteğiyle Bulgarin markasının özel siparişiyle ortaya koyduğu e, bir e, yaklaşımı, Söz konusu yine çok e, sarıp sarmalayan bir iş hemen müzenin bahçesindeki özel ne diyelim ona kioskun içinde Bulgar e, donatısı ile birlikte görüyorsunuz binlerce on binlerce çiçek e, kin Datasıyla analiz edilerek yapılmış bir yerleştirme söz konusu. Refik Anadolu'nun bunu da gözden kaçırmamak lazım. Getty ile işbirliğiyle Bulgarinin özel sipariş ettiği bir iş olduğunu söyleyelim. Bulgarıyla Tissier-Bornemisza Müzesi'nin bir birlikte işbirliği yaptığı bir oluşum. Bunu da mutlaka gündeme getirmek gerekir. Dolayısıyla gözden kaçırmamak gerektiğini söyleyelim. Madrid'de başka bu dönemde neler görülebilir diye soracak olursanız, burada Rifka e, işinin adı Serpenti 75 Years of Infinite Tales. Bunu da buradan hatırlatalım. E, Nisan ayına kadar e, devam ediyor. Serpenti koleksiyonunu analiz ettiği e, bir e, çalışma olduğunu da buradan hatırlatalım. E, altın üçgen dedim. O yüzden onu atlamak istemiyorum size. Çünkü önümüzdeki haftalarda da Madrid'den yine daha e, diğer sanat mekanlarındaki sergileri de haber yapacağım. Onları analiz edeceğim bir yaklaşım yapabilirim. Ama Madrid'e gittiğiniz zaman kaçırmamamız gereken en önemli sanat kurumu Rhinosofia Ulusal Müzesi ve Sanat Merkezi şüphesiz. Her şeyden önce onların içinde Picasso'nun Guernica'sına da yer veren koleksiyon seçkisi olmazsa olmaz. Durumda. Bir kısmı maalesef tadilatlar ya da geçiş dönemi nedeniyle kapalı ama Communicating Vessels adlı bundan bir buçuk iki yıl kadar önce başlattıkları yeni koleksiyon sergilemesinin açık olan bölümlerini dahi görmeniz önemlidir. Ama bunun dışında neler var diye soracak olursanız bir müze ana binasının dışında Retiro Park. Madrid'in nefes almasını sağlayan, hava biraz güneşliyse herkesin oraya çoluk çocuk ve evcil hayvanlarıyla hatta koştuğu, kırlara yayıldığı, koşu yaptığı, sanat kurumlarına baktığı yerde iki ana sergi var. Buralara mutlaka bakmak gerekir. İkincisi müzede Margarita Azurdia, Sergisi var 17 Nisan'a kadar devam eden bir süreli sergi bu son derecede önemli bir e, sergi. E, Suzana Ricardo Steinbruch koleksiyon seçkisi var oldukça uzun devam ediyor bir özel koleksiyon seçkisi buna bakılabilir elbette. E, ama e, Retiro'ya geri dönecek olursak Glass is my skin Pauline Baudry ve Renata Rollins Crystal Palace olarak tanımlanan kristal Saray olarak tanımlanan bir tür sera e, diyebileceğim e, alandaki seçkiye bakmak mutlaka e, gerekiyor. Hemen onun karşısında yani Palazzo Cristal olarak adlandırılan bölgenin karşısında ise e, yine Retiro Parkı'nın içinde Palazzo de Velázquez, Velázquez Sarayı olarak bilinen yerde ise Monolo Kehido'nun bir retrospektifi var. İspanyol bir sanatçı Monolo. 1946 Sevil'de. Doğumlu olduğunu söyleyelim. Onun retrospektif niteliğinde yani onun 60'lı yıllardan itibaren dışa vurumculuk, pop art, e, geometrik denemeler üzerine kurulu olan giderek politikleşen e, ama resim mi hiçbir zaman bırakmayan form mu hiçbir zaman terk etmeyen yaklaşımlarına bakan bir e, sergi resmin kendisini her zaman sorguladığı e, pratini görmek için değerli resimle düşünce yani resimle kavramsal sanat arasındaki ilişkiyi kurgulayan değerli sanatçılardan biri Monolo Kehido. Retiro Park'ın içindeki Rhinosofya Müzesi'ne bağlı Palacio de Velázquez'te. Hemen onun karşısında Kristal Palace'de ise e, sis makinelerinin çalıştığı ilişki e, İkili bir sanatçının işbirliği yaptığı bir yerleştirme var. Sırf o sarayı görmek için bile Glass is My Skin adlı 9 Nisan'a kadar Pauline Bodry ve Renata Rones'in devam ettiği içeriği zaman zaman saatte bir sanırım sis makinasıyla böyle puslu bulutlu rüya gibi bir atmosfere dönüştüren bence onun dışında çok da bir özelliğini görmediğim bir e, sergi var. Gitmişken görmekte fayda var ama Palazzo Kristal'de geçmişte çok daha nitelikli başka sergiler gördüğümüzü tabii ki vurgulamak durumundayım açıkçası. Beni çok etkileyen sergilerden biri ise asıl müze binasında, Müzey Rhinosofya'nın Sabatini binasında 17 Nisan'a kadar devam eden Margarita Azurdia adlı e, Guatemala'lı sanatçının hayatta değil maalesef 1931 ile 1998 yılları arasında yaşamış. İlk Avrupa Retrospektifi bu sanatçının 20. yüzyılın en önemli Orta Amerikalı sanatçılarından biri olarak tanınan feminist, yerel kültürlere, zanaate, yerel dinlere, tapınma biçimlerine çok referans veren ama bunu yaparken modern resim, heykelle de hiçbir zaman unutmayan, oranın yerel zanaatçılarıyla da çalışan bir isim. Dolayısıyla onun... İfade biçimleri bugüne dair de çok şey söylüyor. Bu Sofia'daki kaçırılmaması gereken sergiler arasında bir e, numarada yer alıyor. Bir de özellikle psikoloji, savaş, psikiyatri hatta alanından bir e, seçki var. France, Francesc Toskel üzerine e, özellikle buna meraklıysanız kaçırılmaması gereken bir e, sergi kendisi Fransa'dan, Sürgüne gönderilmiş. 1939'dan sonra Fransa'dan yurt dışına çıkmak zorunda kalmış. Konsantrasyon kamplarından İspanyol Cumhuriyetçi hareketine, faşist Avrupa'ya da kadar pek çok çalışma yapmış. Bunun arkasındaki psikiyatrik, psikolojik unsurlara bakan, avantgarde pek çok sanatçı ile işbirliği yapan bir isim. Özellikle o döneme ve psikiyatriye veya psikoloji ve politikaya meraklıysanız kaçmamız gereken bir sergi olduğunu hatırlatalım. Ben programcınız Çeleng Bugün özellikle Madrid'in Meşhur fuarı Arco Madrid'in bir değerlendirmesini yaptıktan sonra size Madrid'in önde gelen 3 müzesindeki sergilerden haberler getirmeye çalıştım. Önümüzdeki haftalarda da programa devam etmek üzere. Hoşçakalın.